Birbirlerine kırılan iki arkadaştan biri uzun bir aradan sonra diğerinin kapısını çalar. Kim o? diye seslenir içerideki. Benim der kapıyı çalan. Burada ikimize birlikte yer yok diye cevap verir ödülü. Aradan uzunca bir zaman geçer. Yeni bir umutla tekrar çalar sevdiği arkadaşının kapısını. Kim o? diye sorar yine içerideki. Senim der bu sefer. Ve kapı sonuna kadar aralanır. Hazreti Mevlana da birisinin kalbinde taht kurmak sevgisini kazanmak istiyorsanız, öylesine sevmelisiniz ki benliğinizi bırakıp Adeta o olmalısınız diye anlatır hakiki Muhammed'i.